Bismillah vesselam, ve elhamdülillah salatu ve selamu ya ve talihte aşar. Benim kitabıma göre 13. ders. Bir sınıf ortamında geçen diyalog. Şam'un öğrencilerden birisi olan Hişam. E mu'ce min ya ya fadileteşşeyhi. Ey faziletli hoca, bu mu'cem mi sözlük mü? El müdarris na'am. Evet, haza mucemun Evet, bu bir medresi, medreseye ait bir sözlüktür. İgaeret erette ente eşteriye mucemen, teşteri hada. Sen bir mucem, bir sözlük almak istersen, istediğinde bunu satın al. Teşteri haza. Bunu satın al ve innehu mufidun cidden. Çünkü o cidden faydalıdır. Mufittir. Şam: Ya ustâd, gulte mucemun medresiyun. Ey hoca, sen bu medresi bir mucemdir dedin. E medresiyun mensubun ila medresetin. Buradaki medresiyun kelimesi medreseye, medresetün kelimesine mensup mudur yani nispet edilmiş midir? Ve izâ kâne'l emru kezâlike fe eynetâhu? eğer iş öyle iş öyle olduğunda, yani medreseye nispet edilmişse medresi medresiyun kelimesi, <gülüyor> nispet edilmiş bir isim ise, kezalike, bu şekilde ise, onun ta'sı nerede? Medrese tündeki t nereye gitti? Onu soruyor. Medrese tündeki ta kayboldu, medrese ti'yun olmadı da medresiyun oldu. O te nerede? Elmderis <gülüyor> nam, ve mensubun ila medresetin evet o yani medresi yön kelimesi medresetun kelimesine mensuptur yani nispet edilmiştir. Dolayısıyla o sondaki ya'nın nisbet ya'sıdır. Kitapta yok ama bunu biz söylüyoruz. İza nesepte ilesmin mahtumin bi ta'et neyse hazefta ta'e. Sen tennis tesihle yani müennessik ta'sıyla hitame ermiş, sona ermiş isme bir nisbet yaparsan, ta'yı hazfedersin. mahtum burada yeni bir kelime, hitame ermiş, sona ermiş yani. Neyle? Bir ta'yı teknis. Müennessik te'siyle sona ermiş bir isme, bir e, nisbette bulunursan, nisbet edersen, ta'yı hazfedersin. فَإِذَا نَسَبْتَ إِلٰى مَكَّةَ مَثَلًا قُلْتَ مَكِّيُّنْ اَفَهِمْتَ Mesela, sen Mekke'ye nisbet ettiğin zaman Mekkiyyun dersin. Mekketiyun değil de Mekkiyyun dersin. Anladın mı? Nam cezakallahu. Evet, Allah sana karşılık versin. يَدْخُلُ الْمُرَاقِبُ Yardımcı girer. اَلَمْ yetil الْحُسَيْنُ Hüseyin gelmedi mi? Müzariye'yi cezbeden harflerden birisi. Az önceki derste gördük. Yeti'nin sonundaki ya'yı hasbetti. Cezimden dolayı. Lem yeti kaldı. Hüseyin gelmedi mi? Nam lemma yeti. Lema'da aynı şekilde. Yeti idi. Lemma yeti kaldı. Evet henüz gelmedi. İza ca'e senkulehu yetini fi maktabi fa inna lahu arghiyatan geldiğinde iza geldiğinde ona deki büromda odamda bana gelsin çünkü ona bir telgraf var onun bir telgraf var ey ne ibrahimu ibrahim nerede etahhara li yevm eydan ka adetih Bugün de adeti gibi adeti olduğu üzere geç mi kaldı? İzâ câe felâ tesmah lehû bin duhûli ilen müdiri. İzâ e, bu dersimizin konusu bu zaten. Geldiğinde geldiği zaman ona giriş için girmeye izin verme. Müsamaha gösterme. Müdüre gitsin. Vel hep emir i Müdüre gitsin. Mevdan sonra geldiği için, Pav ve sonra geldiği üzere sukun yapıldı. El müderrisu inşallah. İnşallah. Yahrucul muradi bu murakip çıkar. Ya Hişamu ikra'il ayetel varidete fit dersi. Ey Hişam derste varid ayeti oku. Hişamun Ba'del isti'azeti, isti'adeden sonra yani evzu billahi mineşşeytanirracim dedikten sonra ve izâ se'eleke ibâdî annî feinnî qarîb. Bakara 186. Kullarım beni sana sorarlarsa muhakkak ki ben yakınım. İzâ se'eleke kullarım bana sana sorarlarsa soruları zaman İbadi kullarım. Anni beni sorarlarsa fe inni muhakkakki ben garip. Yakınım. El müderris İkrail ahadîsel varidete fil dersi ya Ebu Bekir'in Ey Ebu Bekir derste varit hadisleri oku. Ebu Bekir'in El hadîsul evvelu Birinci hadis An Ebi Hurayrete. Radiyallahu anhu Enne Rasulullah Sallallahu aleyhi ve selleme Gale Ebu Hureyre Allah ona razı olsun Ondan Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğunu rivayet eder İza cae ramadanu Futihat ebbabul cenneti Muttefakun aleyh Ramazan Geldiğinde Cennetin kapıları açılır Muharrem Müslim ittifakın rivayet etti. Onun üzerine ittifak olundu yani. Muttafakun. El hadisus sani, ikinci hadis. Gale bu burdete semi'otu Ebu Musa miraren. Yakulu, "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Ebu Burde dedi ki, "Ebu Musa'yı radyallahu anh miraren defalarca çokça defa şöyle derken işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İza meridal abdu ev safera, kutibe lehu mislu ma ya'melu muqiman sahihan." Rivahu mukhariyu. Buyruk şöyle: Kul, abd kul hasta olduğu zaman ev veya Safere, yolculuk yaptığı sefere çıktığı zaman, kütbelahu onun için yazılır, mislu makan yamelu yaptığı şeyler misli benzeri yazılır. Hangi durumda mukimen sahihan. an. Mukimken ve sahihken, iyiken yani sağlamken, yolculuğa çıkmadan önce ve hasta olmadan önceki günlük yaptığı işler onun için yazılır. Hadis anladık mı, bir insan sefere çıktığı zaman seferden dolayı yapamadığı salih amellerinden dolayı üzülmesin. Bilakis o sefere çıkmadığı zamanki gibi yaptığı işlerden e, aynısını yapmış gibi ecirlenecek, yazılacaktır. Aynı şekilde hasta olan bir insan da iyiken sağlamken yaptıklarından dolayı hastayken de yapılıyor gibi yapıyor gibi e, ecir sevap onun için yazılır. Bu hadisi buhari rivayet etti el Hadisü u 3 Üçüncü Hadis An-Ebi Said'in Hudriy-i Radıyallahu Anhu Enne Rasulallahi Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Ebu Said El-Hudri Radıyallahu Anhu'dan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. İza simi otumun nida'e fekulu mislema yekulul muezzinu. Nidayı yani namaz için çağırır. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediği şeylerin mislini, aynısını söyleyin. Kulü müttefakun aleyhi. Üzerine ittifak olundu. Yani Muharra ve Müslüm ittifaka etti. Yusma'u <gülüyor> sağutul utasi hapşırma sesi işitilir. Utas hapşırma aksırma da diyebiliriz. Müderris: Men el aksıran, hapşıran kim? Abdulhadi: Ene, benim. Müderris: Ya Abdülhadi, ey Abdulhadi. İza ataste fahmedillah. Hapşırdığında Allah'a hamd et. Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: İza atase ahadukum felyekul elhamdülillah ve yekul lehu akhuf eb sahibihu Allah. fe iza qala lehu yerhamukallah fe yekul yahdikumullah ve yuslihu balakum evahu'l onu buhari rivayet etti hadisi uzun okuduk parça parça tercüme edelim eha sizden biri aksırdığında hapşırdığında iza atese hapşırdığı zaman elhamdülillah desin. Yel yekul elhamdülillah. Yani Allah'a hamdesin. Ve yekul lehu ehuhu kısmını söylüyorum. Kardeşi ev veya sahibihu arkadaşı ona yerhamukallah desin. Ve yekul. Emri gayb. Arkadaşı veya kardeşi ona elhamdülillah dediği zaman yani hafşiran onu işiten ona yarhamukallah yani Allah sana rahmet etsin desin. O ona yani dinleyen aksırana yarhamukallah dediği zaman fel yaqul aksıran hapşıran desin. İhti ve yuslihu balakum. Allah sizi hidayet etsin yani sizi hidayete ulaştırsın ve halinizi ıslah etsin, düzelsin. Bal Baalun hal manasını. Bu hadisi Bukhari rivayet etti. Ecban el esilet latiyeti gelen suallere cevap ver. Ammen seelen murakibu. Murakibin sorduğu kimdir? Ma maza gal murakibu lil müderrisi bin nisbeti ila İbrahim'e. Murakibin müderrise yönelik olarak. İbrahim'e nispetle söylediği şey nedir? İbrahim hakkında İbrahim'e nispetle söylediği şey nedir? Men illezi atase hapşıran kimdir? E vadel badel utasi hapşırmadan sonra Allah'a hamdetti mi? O hapşıran kimse.